İnsanoğlu dünyaya gözünü açtığında başlar ağlamaya. Hasret, merhamet, sevgi, korku, üzüntü, hatta bazen sevinç bile ağlatır insanı. Kelimelerin tükendiği, aklın insan halini ifade etmeye gücü yetmediği, dilin durum için aciz bir çare kaldığı, bulsa da kelimelerin kifayetsiz kaldığı vakit o gönül bağından kopan birkaç inci tanesi gözyaşı. Herkesten gizli olan o gönülde yürekte meydana gelen duygu selinin bir belirtisi, bir izi gözyaşı. Merhametli bir kalbin olmazsa olmazıdır gözyaşı. Yaratılan Tüm canlılar içinde insana verilen ilahi bir duygu gözyaşı. Merhametin tecellisi. Bugün şöyle yeryüzüne bakın, yağan yağmurlara. Yeryüzü dünyanın maddi ve manevi kirleriyle kirlenir. Arkasından yeryüzünün süpürgesi olan rüzgar gelir, zemini süpürür. Tozları bastırmak için de Allah'ın rahmetiyle yağmur damlaları iner tek tek ve hiçbiri birbirine çarpmaz. Bunlar da yetmez, sünger bulutundan şiddetlenir için için ağlayan bir yürek gibi ve yorulana kadar, içi boşalana kadar sıkıntıları silercesine yağar. Sonra temizlenen kainatta, Kara bulutların yerini Masmavi bir gökyüzü Beyaz bulutların arkasından Pırıl pırıl bir aydınlığa doğan güneş Ve sıcacık ısıtan Üşüyen gönülleri okşayan ışık gelir İşte kainatın örneği yağmur gibi Gözyaşları da boşalır göz pınarlarından Bazen en sevdiğini kaybetmekten, Bazen kavuşmanın sevincinden, Derin bir evlat özleminden, Bazen sula özleminden, Bazen ana baba hasrettiği kokusundan, Burnunun direği sızlar da, Sicim gibi akar yaşlar ardı arkasına. Mevlana der ki, Hüzün dalgası çarptıysa bir insanın yüreğine ya Mevlasını özlemiştir ya da Mevlası onu. Kalp evindeki duyguların en yoğun yaşandığı anlarda dudaklardan şiir, gözlerdense yaşlar dökülür. Gözyaşı hicranla yanan bir ruhun içten içe sızlanmış halidir. Gözyaşı, hasret dolu sinelere dökülen ızdırap damlalarıdır. Gözyaşı, bazen ayrılık darbesini yiyen kimseyle kavuşma hazzını tadan kimselerin gayri ihtiyari başvurdukları bir yoldur. Allah için dökülen gözyaşı, istirididen çıkan bir inci tanesi gibidir. Kolay bulunmaz. Gözlerden tane tane düşerken, bir yandan da ruhu yıkar ve kalbi yumuşatır. İnsan, başkalarının acısını ağladığı kadar aslında büyür. Toplumlar, acıların paylaşımında, Birbirleri için döktüğü Gözyaşlarıyla kaynaşır Büyük insanlardan Allah korkusuyla dökülen Gözyaşı varsa Millete gelecek felakete de Allah'ın izniyle Kalkan olur Taş yüreklerin katılığıysa Mazluma zulüm olur İçtiği aş zehir olur Ağlamak duyguların acizliği, kabullenmesi ve gözün yiğitliğidir. Aslında ağladıkça sonsuz kudret sahibine yakınlaşır, ağladıkça ne kadar zayıf ve ne kadar şefkate muhtaç olduğunuz da ortaya çıkar. Ne güzel yürekten gelen o gözyaşları, gizlice akıtılan bir kenarda ve ne güzeldir mazlumun uğradığı zulme tanık olduktan sonra ağlayabilmek. Her şeyin çeşidi olduğu gibi gözyaşının da çeşidi var. Korkudan, başına gelen bir olaydan, sevinçten, üzüntüden, bazen vuslattan veya kavuşmakla meydana gelen gözyaşları var. Tabii ki gözyaşı Allah Celle Celaluhu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden de kaynaklanır. Zaten gözyaşlarının bir dili olsa da konuşsa en mutlu olduğu şüphesiz bu iki gözyaşıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Allah korkusuyla ağlayan göze Cehennem ateşi dokunmaz diye. Bilirsiniz, bu hayatta su çok önemli bizim için. Susuz bir hayat olmaz. Gözyaşı olmadan da aşk olmaz. Su, kas katı olan toprağı yumuşatır. Göz yaşları da taş kalpleri yumuşatır ve onu aşk ile Hayatlandırır. Aşk acısını taşımayan yürek Ya deliye aittir Ya da ölüye der Mevlana. Aşk ölürse kalp ölür Ve geriye sadece ceset kalır. Ölü kalplerden dökülen şiirleri ise Sadece cesedi anlatır. Cesedi anlatan şiir Baki bir ruh taşıyamaz derler. Dertsiz dua soğuktur. Dertli dua gönülden ta içerden gelir. Günümüzün duyarsız, duygu kısırı insanlarını gören Faruk Nafiz Şamlıbel şöyle anlatmış duygularını. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sağa, bir sola çoban çeşmesi. Şairin de dediği gibi. Birçok şey tarihin o eski raflarında kaldı. Lakin ilahi rahmet... Öyle güzeldi ki, Eğer insanda tecelli ederse bu, Yalnız insanlara değil, Kediye de, köpeğe de, ağaca da ağladığını görürsünüz insanların. Aynı zamanda gözyaşları rahatlatır, Sıkıntıdan bunalan ruhlara pencereler açar, Ayrılık ağlatır, Yıllardır gurbetteki yavrusuna özlem duyan anne, ve babayı ağlattığı gibi ayrılık ağlatır kuru bir direği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılan daha önce kendisine yaslanıp sohbet ettiği yer değiştirildiği için bir kenara atılan o kütüğün gözyaşıdır ağlamak aslında. Sadece insanlar ağlamaz. Gözyaşları seven için, aşk için vazgeçilmez bir olaydır. Gözyaşı olmazsa insan rahatlayamaz, kendine gelemez. Yaman dede, bakın neyi iddia ediyor? Diyor ki, ağlatma ki alamımı tarifede başlar, ağlatma. Serinletmededir bağrımı yaşlar Rahmetme sakın Gerçi dayanmaz buna taşlar Ağlatma da yak Hali perişanıma bakma Diyor ki Aşkın devamı için Yanmak gerek Ağlamak değil Çünkü Odun yanınca kül insan yanınca kul olur Aşığa göre Ağlamak sabırsız gönüllere has bir yol. Buna göre ağlayan aşık pes etmiş demektir ki o aşk yolunda ilerleyemez der. Kardeşlerim, ağlayabilen insan daha az öfkeli bir insandır. Kendini dizginleyemediği yolların ortasında bulmaz. Gözyaşı insana sakinlik verir ve öfkenin o zararlı ateşini söndürür. Bugün bilindiği gibi ağlamak asla zayıflık belirtisi değildir. Hele hele erkek adam ağlar mı sözü çok yanlıştır. İlerleyen dakikalarda temas etmeye çalışacağız. Erkeklerin en güzeli, insanların en değerlisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Çok ağlardı. Az konuşuyordu. Kahkahayla güldüğü hiç görülmedi Tebessüm ederdi ama gönlü her daim mahzundu Dolayısıyla bu bir saçmalıktır Erkeği de kadını da ağlayabilmelidir Bazen bu günahlarına bazen bir hastalığa isyan etmeden Bazen sevinçle olmalıdır Ağlamak asla zayıflık değildir en güçlü olanlar hissedebilen ve ağlayabilen insanlardır. Dünyada bunca gözyaşının, haksızlığın, zulmün olduğu, insanların acı çektiği dönemlerde ağlayabilenler esas normaldir. Yalan olan her şeye ve herkese rağmen, hala duygularıyla yol bulabilen, Kalbinin yükünü gözyaşlarıyla hafifletebilen insanlar varsa Hayata dair ümit de vardır Büyürken ve öğrenirken yorulan, örselenen ve kirlenen duyguların gözyaşı Bu ilaçla temizlenir Gözyaşı bir ilaçtır Deterjandan daha kuvvetli bir temizlik ilacıdır aslında. Kötü düşüncelerin, savrulmuş acıların ve yürek yangınlarının da ağladığın zaman acısını hafifletmiş olursun. İçini yakan ve yıkan ne varsa içinde sakladığın gözyaşı onları temizler ve serinletir. Bugün birisine ağlama sakın, kendini tut demek, nefes alma demek kadar imkansızdır. Bir çocuğa erkek adam hiç ağlar mı demek, büyürken duygularını sakla, sakın onları ortaya çıkarma, hatta onları hiç sulama ki büyümesinler demek kadar haksızlıktır. Ağlamak korkulacak bir şey ve eksiklikte de değildir. Lütfen düşünün, duygularını konuşamadan, korktuğunu söyleyemeden ve doyasıya ağlamadan büyüyen erkek çocukları için sevmek, sevdiğini söyleyebilmek ne kadar mümkün olur? Hissettiklerini söylediğinde, onlarla ne yapacağını bilemeyen bir adam, söyledikleriyle ortada kalmaktansa ne yapar, söylememeye çalışır. Kendini belli etmemeye çalışır ve içine, adan, içine atan ve o şekilde toprağa geçmiş milyonlarca insandan biri olur. Bu tercihi yapar. Kardeşlerim, ağlayabilmenin inanılmaz gücünü hissederek yaşamak, doyasıya ağlamak varken maske takıp da ağlamayı bir zayıflık göstergesi görenlere, siz aldanmayın. Şair Necip Fazıl'ın Allah rahmet eylesin dediği gibi, Yaratan rahmetini kahrından üstün saydı. Ne olurdu halimiz gözyaşı olmasaydı diyor. Bir Allah dostu da demiş ki, Göz yaşı dışında her şeyin bir ölçüsü ve tartısı vardır bu hayatta. Lakin bir damla gözyaşı denizler dolusu ateşi söndürebilir. Göz, gözyaşlarıyla ıslanınca asla fakirlik ve zillet tozuna bulaşmaz. Göz ağlayıp yaş dökünce Allah ateşi ona haram kılar. Şimdi bir hayatınıza bakın. Yaşınız, isminiz, ne olursa olsun, Hiç ağladınız mı dostlar? Hiç gözyaşı döktünüz mü? Nasıl söndürdünüz içinizdeki o yanan ateşleri? Nasıl dindirdiniz yanan gönüllerinizi? En son ne zaman ağladınız? Ve ne için oldu bu? En güzel rehber ve önderimize, Gelin kulak verelim. Onun hayatından, bazı örnekler derleyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kahkaha atmayan bir insanmış ama yüzünden hiçbir zaman gülümseme eksik olmamış. Ama Kur'an okurken, dinlerken, evlatları vefat ettiğinde hanımları, gözyaşı da dökmüştür. Müslümanları çok acıklı durumlarda Cenaze arkasında yaka bağır yırtarak, çığlık atarak, söylenerek ağlamaktan da alıkoymuştur. Peki nasıl ağlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Siyerlerde okuduğumuzca, sessizce ağlar, mübarek yanaklarından, billur yaşlar süzülürdü. Kızı Zeynep'in radiyallahu anha, Çocuğu hastaydı, kucağına aldı. Bir deri, bir kemik kalmış yavrucak. O halini görünce can vermek üzere o yavru günahsız sabi. Mübarek elleriyle çocuğu sevdi. Ağladı ve şöyle dedi. Bu Allah'ın merhametli kullarının gönüllerine koyduğu rahmettir. Cenab-ı Hak bu rahmeti kullarından şefkatli olanlara ihsan eder. Sabredin dedi. Ne kadar acı ve ızdırap yaşarsanız, bunların karşısında sabırlı olun. Ancak insanların katı, taş yürekli olamayacaklarını da anlattı. Merhamet ve şefkat gözyaşlarının rahmet olduğunu, ağlamanın fıtrattan geldiğini de buyurdu bizlere. Fatıma annemiz, ablası Rukiye'nin kabri başına gider, sessizce ağlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mübarek elbisesinin ucuyla, kızının gözyaşlarını silerdi. Kafirler, Cabir İbni Abdullah'ın babasını, Uhud'da zalimce işkenceyle şehit etmişler, Cabir ile bacısı şehide sarılıp ağlamışlar, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onları alıkoymamıştı, ağlamalarına izin vermişti. Hicretin ikinci senesiydi, Osman İbni Mazun vefat etmişti. Cenazesi üzerine eğilen sallallahu aleyhi ve sellem onu öpmüş ve ağlamıştı. İbni Mazun dışında ölen veya şehit edilen bütün sahabelerin cenazelerinde onlardan bahsederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygulanır, ağlarmış. Ancak Sessiz, sedasız ağlar, gözyaşları yanaklarından süzülürmüş. Sadece insanlar ağlamıyor demiştik. Yer, gök, müminin gökyüzünde bulunan rızık ve amel kapıları, hayvanlar, diğer canlılar da ağlar. Firavun, denizde boğulan, o Firavun'un helakine gök ve yer ağlamamış ve onların azapları ihmal edilmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe okurken üzerinde bulunduğu hurma kütüğü inlemiş, o mübarek elini kütüğün üzerine koyduğunda susmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kütüğün işittiği zikrullah için ağladığını söylemişti. Kardeşlerim, Bekkaun denen yedi zat var. İslam tarihinde geçer. Bunlar Tebük seferberliği öncesinde Efendimizin yanına gelerek, onlar da gazaya gitmek istediklerini söylemişler. Fakat fakir olduklarından, imkanları olmadıklarından dolayı ne binecek develeri var, ne de yiyecek azıkları var. Bu durumu anlatmışlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Size verecek hayvan kalmadı cevabını almışlar peygamberimizden. Kendileri katılmak istiyorlar bu gazaya, belki birisi yardım eder diye. Ama onlar gelmeden önce son develer ve erzaklarda dağıtıldığı için onlar da geri döndüler ama nasıl ağlayarak. Ağlama sebepleri dünya metağı gibi görünse de Savaşa yani o gazaya iştirak edememek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alamamak. ağlıya ağlıya çocuklar gibi geri dönmüşler. İşte bu zatlar için, o mücahitler için ayet inmiştir. Şöyle geçer Tevbe suresinde. Şu kimselere de günah yoktur ki, onlar her ne zaman kendilerini bindirip cihada sevk edeseniz diye sana geldilerse, sen onlara size binek bulamıyorum dediğin için, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı mahzun olup, gözleri yaş dökerek dönmüşlerdi. Ayetle bildirilen o kişiler. Yedi kişiler. Bekaun, ağlayanlar. Diye geçer. Maddi imkansızlıklarından dolayı boynu bükük, hüngür hüngür ağlaya ağlaya. Elimden bir şey gelmiyor diye diye gidenlerdi. Salim İbni Umeyr radiyallahu anh, Uleyye İbni Zeyd radiyallahu anh, Ebu Leyla El-Mazani radiyallahu anh, Seleme İbni Sahr radiyallahu anh, Irbad Bin Sariye radiyallahu anh. Allah u Teala hepsinden razı olsun Amin Ağlamak işte böyle çeşit çeşit münafıklar hakkında Allahu Teala bir ayeti indirmişti Bu ayetle beraber kafirlerin ne kadar katı kalpli olduklarına işaret edildi Allah korkusundan ağlayan yumuşak kalpli, merhametli müminleri cennetle müjdeliyor, kafirlerin, o katı kalplilerin, gözyaşı dökmeyenlerin cehenneme gideceğini haber veriyordu. Tevbe Suresi 81 ve 82. Ayetler Allah'ın Resulünün arkasından oturmakla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla cihat etmekten hoşlanmadılar. Sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık yaptıklarına karşılık az gülsünler, çok ağlasınlar. İnkar edenlere dünya hayatı ayette buyrulduğu gibi süslü gösterilmiş. Bugün de olduğu gibi. Böylelikle onlar eğlenmeyi, gülmeyi iş edinmişler, alışkanlık haline gelmiş. İnsanlarla alay etmeyi, alay etmekte ve bunu bir hayat tarzı olarak benimsemekteler. Yani daha önceki programlarda da hatırlarsınız çok güzel bir söz vardı. Dünya müminin zindanı, kâfir'in cennetidir. Kardeşlerim, Ruhumuza bir ilaç demiştik gözyaşının. Aynı zamanda bizim vücudumuza da o kadar faydası oluyor ki, bazen bize zarar veren stres, kalp hastalıkları, bugünün en bilinen yüksek tansiyon hastalıkları, birçok hastalığa da deva olduğu bazı çalışmalarda ortaya çıkmış vücudumuzda biriken o kimyasal toksinlerin atılmasını da gözyaşı sağlıyor. Göz içeriğiyle ilgili bir çalışma yapılmış. tamamına yakını normalde su. Lakin insan ağlarken mesela sevinçten ağlarken ki göz yaşının kederden ağlarken ki göz yaşaşnın birbirinden farklı içeriye sahip olduğu da bir hayli heyecanlandırdı bilim dünyasını. Vücuttaki, zararlı bir takım şeyler de en azından çıkabiliyor. Bundan daha faydalı olan kısmı da maddi çıkan o nesneler, hücreler, sıvılar değil. İnsanın, aklının rahatlaması, ruh sağlığımız denilen o sağlığa katkıları. Kardeşlerim, ağlamak güzel şey. Ne kadar güzel bir kaynak ki hiç bitmiyor. Bazen sevinçle çağlıyor. Bazen derin bir acıyla derinden kanıyor. Iğlıl akıyor beden denilen olivastan. Akarken içindeki zehri boşaltırcasına çağlıyor. Aslında merhametimiz, gözyaşımız, insanlığımız ve arınmışlığımızla hakikati özmüsemenin, kadere rıza göstermenin bir şekli ağlamak. İşte duyguların pınarı. Gözyaşı. Giden ömür içinse ağlamak, kaybettiklerinin değil, kazandıklarının yaşları olmalı. Bizi yaratanla bağımız olmalı. Gecenin en zifiri karanlığında, sadece duanın özü olmalı gözden akan o yaş. Söz çıkmasa da dudaklardan, akan yaşlar, bin kelamdan daha makbul Allah'ın katında Celle Celaluhu her mümin dağlar kadar günah ile mescidimizde bulunsa ağlayan şu kişinin hürmetine oradakilerin hepsinin günahları affolur çünkü melekler ey Rabbimiz ağlayanları ağlamayanlara şefaatçi kıl derler hadisi vardır bu yüzden ağlamak herkese nasip olmaz. Ağlamak aslında bir lütuftur haktan. Mevlana der ki, Her şeyin dünyada bir görevi var. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamıştır. Gözyaşının bile bir görevi vardır. Neden? Ardından gelecek o gülümseme için, yeri hazırlar, temizlik yaparmış. Biz de gelecek olan o gülümsemeye merhaba demek için sabırla bekliyoruz. İlmin kalelerinden Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki: "Gözler ancak kalplerin katılaşması sebebiyle kurur. Kalplerse Günahların çokluğu sebebiyle katılaşır. Yani ağlayamıyorsam, Hazreti Ali radiyallahu anh, efendimize göre, günahlarımın çokluğu buna sebep olmuş olabilir, kalbimde bir katılaşma olabilir. Kalbim katılaştığı zaman da zaten gözümden o yaşlar akmaz. Her yürek ağlayamaz dedik bugün. Bazen bir Kur'an okuyuşuna, Bazen de günahların affına, bazen de şu mazlum kardeşleri için ağlar insan. Allah katında makbul insanlar Allahu Teala'yı anıp gözyaşı dökerler. Ağlamanın en değerli kısmı bu demiştik. İşte İsra Suresi'nin 109, Necm Suresi'nin 59 ve 60. ayetlerinde bu durum şöyle aktarılır. Ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Kur'an onların huşuğunu arttırır. Siz bu Kur'an'a mı tacib ediyorsunuz? Ona mı gülüyor da ağlamıyorsunuz? Evet, kalbin yumuşaklığının, şefkatin, ve kalpteki imanın işaretidir gözyaşı. Ebu Ümame Suday bin Bahili'den radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Tirmizi'de geçer. Allah'ın katında iki damla ve iki izden daha sevimli şey yoktur. Allah korkusundan dolayı dökülen gözyaşıyla, Allah yolunda akıtılan kan damlaları, iki ize gelince, Allah yolunda harbederken alınan yara izleri ve Allah'ın farzlarından birini ifa ederken meydana gelen o izler. İnşallah bu izleri, ve bu damlaları kendi rızası doğrultusunda üzerinde taşıyan ve akıtanlardan oluruz. Ebu Hureyre radıyallahu an aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7 sınıf insan vardır ki kendi gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir günde Allah onları arşının gölgesi altında gölgelendirir. Bunlar, adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadetle yetişen genç, kalbi mescitlere tutkun kimse, Allah rızası için birbirini sevip, bu sevgiyle bir araya gelip, bu sevgiyle ayrılan iki kişi, mevki sahibi güzel bir kadının zina teklifine, Allah'tan korkarım diye cevap veren kimse, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse ve kendi başına kaldığı zaman Allahu Teala'yı anarak gözyaşı akıtan kimse. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Hangimiz istemeyiz ki Gerçekten bu gözyaşlarını akıtabilmeyi, Allahu Teala'ya yalvarmak, o secde pozisyonunu aldığımızda en yakın olduğumuz anda yalvarırken hıçkıra hıçkıra gözyaşlarıyla günahlarımızın affı için ağlamak. Doyasıya. Bu her zaman nasip olmuyor. Rabbimiz bizi bilen, bizi duyandır. İnşallah o affettiği kullar zümresine bizler de dahil oluruz. İnşallah kimsenin olmadığı, yalnızca bizim ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun olduğu o seccadenin üzerinde samimiyetle akıtılan gözyaşların sahibi oluruz da Allahu Teala'nın affına uğrarız. Abdullah bin Eşşehir radiyallahu anh diyor. Bir gün peygamberimizin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağladığından göğsünden kaynayan tencere sesi gibi sesler geliyordu diyor. Tirmizi de geçiyor. Peki ne için ağlıyordu Efendimiz aleyhisselam? Kendisi... Allahü u Teala'nın en sevdiği değil miydi? Cennetin en güzel yeri kendisine tahsis edilmemiş miydi? Kur'an-ı Kerim'de Habibim buyurmamış mıydı Yaradan Celle Celaluhu? O ki Peygamber, O ki böyle ağlarsa bizler nasıl dayanalım? Bizler affımız için nasıl ağlayalım? Düşünün, kendisinin akıttığı gözyaşlarından birçoğu senin, benim içindi. Ümmetim dedi. Hep uzak yerlere baktığında, etrafındaki sahabe efendilerimiz merak ederlerdi. Acaba bir rahatsızlığı mı oldu? Kendisi açıklardı. Kardeşlerimi özledim. Kardeşlerimi, yani seni, beni. Sokakta gördüğümüz, küçümsediğimiz, fikirlerinden dolayı kendimizi ondan üstün gördüğümüz, ötekileştirdiğimiz insanlarda, hepimiz dahil. Bizim için gözyaşı döken bir peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor o da, sağılan süt memeye geri dönmedikçe, Allah korkusundan ağlayan kişi cehenneme girmez. Allah yolunda cihat ederken oluşan tozla cehennemin dumanı birleşmez. Tirmizi de geçiyor. İşte bizler için bizim halimizi düşünerek ağlayan, Belki de Allahu Teala'nın bugün ümmeti Muhammed'in şu yaşadığı anı kendisine gösterdiği o manzaralardan sonra bugünümüzü görüp de ağlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eğer bildiğimi bilseydiniz inanın az güler çok ağlardınız. Bunu duyunca şu sözü az önce bahsettiğimiz sözü ''Az güler çok ağlardınız benim bildiğimi bilseydiniz, o kadar ağır geldi ki sahabe efendilerimize.'' Enes radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu söz üzerine, ''O an kim duyduysa şöyle yüzlerini kapattılar ve hıçkıra hıçkıra ağladılar oldukları yerde.'' Buhari ve Müslüm'de geçiyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bir gün Kur'an oku dedi. Ya Resulallah dedim, Kur'an sana inmişken ben nasıl okurum? O da ben onu başkasından duymak istiyorum dedi. Nisa suresini okudum. Her ümmetten bir şahit getirip, seni onlar üzerine şahit getirdiğimiz zaman... Onların hali ne olacak ayeti gelince şimdilik bu kadar yeter buyurdu. Bir de baktım ki inci gibi gözleri yaşlarla dolmuştu. Buhari ve Müslim'de geçer. Abdurrahman bin Aff' radıyallahu an anlatıyor oruçlu olduğum bir gündü. İftar yemeği getirildi. O da şöyle dedi: "Benden daha değerli olan Musab bin Umeyr şehit edildiğinde hırkasından başka kefenleneceği bir şey bulunmamıştı. Onunla başı örtülse, ayakları, ayaklarını örseler başı açık kalıyordu." Sonra bize dünyalıktan verildi, verildi, verildi. Öyle ki, iyiliklerimizin karşılığı dünyada verilmeye başlandı. Ahirette galiba bize bir şey kalmayacak diye korktuk. Derdemez ağlamaya başladı ve saatlerce ağlaması dinmedi diyor. Ağlamak böyle bir şey. Zaman zaman insanı bir hüzün dalgası alıyor, götürüyor. Bazen mazinin mutlu günlerine, acı günlerine ve bazen de hey yedi günler hey deyip hayıflatıyor insanı. Birçoğumuzun başına gelmiştir. Şöyle çocukluğumuzdan eskilerden kalan anılar, yazılar, şiirler veya fotoğraflar kaybettiğimiz insanlar. İster istemez olur o damlalar zaten. Peki sadece bizde mi olur? Hayır, hayır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Mısırlı kıpti bir cari olan, Mâriye validemizden doğan oğlu İbrahim, henüz süt annede bulunuyor. Onu süt annenin kocası demirci, Ebu Seyf'in evinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediyor, öpüyor, kokluyordu yavrusunu. Hastalanan bebeği ziyarete gittiğinde gördü ki artık bebek son nefeslerini veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel gözlerinden yaşlar akmaya başladı o an. Yanında bulunan Abdurrahman bin Av radiyallahu anh. ''Siz de mi ya Resulallah?'' dedi. Belli ki gözyaşını zaaf olarak görüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duymamıştı. Öyle görünüyordu. Ağlamayı sürdürdü. Sonra duyduğu anlaşıldı. Buyurdu ki ''Bu merhamettir. Şüphesiz göz ağlar, kalp üzülür.'' Biz sadece Rabbimizi razı edecek şeyleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senin gidişinle mahzunuz. Düşünün lütfen. Ölümle pencereşen rivayetlere göre daha bir yaşında, bir buçuk yaşında küçücük, tatlı, şirin meşirin bir yavru o bebek karşısında katı bir kalple durmak nasıl mümkün olabilir İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor Kızı Zeynep'i kucaklıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine yatırmış Yanında bulunan Ümmü Eymen validemiz feryat ediyor Peygamberimiz ''Allah'ın Resulünün yanında mı ağlıyorsun?'' diye buyuruyor. O da ''Ben senin ağladığını görmüyor muyum?'' diye cevap veriyor. ''Ben feryat ederek ağlamam.'' Bu gözyaşları rahmettir. Mü'min her halinde daima hayır içindedir. Ruhu içinden çekilip alınırken o Allah'a ham eder buyurdu. Yine bir gün Zeynep babasını çağırmış. Oğlunun ölümcül haline bakmış, yapacak bir şey yok, bari babamı çağırayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, torunu kucağında, çocuk bir oraya bir buraya can çekişiyor, can veriyor. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bu hali merak edenlere, Allah sadece merhametli kullarına merhamet eder buyuruyordu. Ümmü Gülsüm annemizi de gözyaşlarıyla kabre koydu. Kızlarını, oğullarını Arasat'ta buluşmak üzere yolcu etmişti hüzünlü bir baba olarak. Bütün bu yaşananlardan sonra nasıl çok gülüp az ağlayabilirdi ki zaten? Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağlayan, Kur'an'ı okurken tevazu içinde dehşete kapılan biriymiş. Ve bu hali hayretle karşılanıyormuş bazen. Bütün günahları affedilmiş. Neden bu kadar çok ibadet ediyor, tevbe ediyor ve gözyaşı döküyor? Bir gün bunun sebebini sormuşlar. Efendim sizin günahlarınız affedildiği halde, Kur'an'la zaten sabit, Allah-u Teala'nız siz son peygamberisiniz ve cennetle müjdelisiniz, günahınız yok. En sevdiği Allahü Teala'nın kulu sizsiniz. Neden bu kadar ibadet diyince ne buyurdu? Ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? <Gülüyor> Hazreti Hamza radıyallahu an. Uhud'un kahramanı. Ensar kadınları savaşta şehit olan kocalarına ağlıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hamza'nın ağlayanı da yok buyurdu. Onun ağlayanı da yok. Hüzünlendi, oracıkta ağlayıverdi. Mute gazvesinde Zeyd, Cafer ve İbni Reyha Allah hepsinden razı olsun, sırayla o cengaverler, Yiğitler şehit oldular. Daha haberleri gelmeden durumu ümmete bildiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın gösterdiği o sahneleri Sahabelerin anlatırken gözyaşlarıyla anlatıyordu. Yine mescitteydiler. Bir zamanlar Kureyş'in bir giydiğini bir daha giymeyen şımarık diye bilinen bir çocuk vardı. Adı Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Mekke'nin en güzel kokan insanıydı, zengindi, yakışıklıydı. Bütün eğlence ve bolluk önünde olan biriydi. Şimdilerde ise üzerinde bir eski deri parçası ve uzatılmış abadan başka hiçbir şey yok. Dünya tahtını terk eden adamın hali etkileyici. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eski şatafatlı günlerden sonra iman kuvvetiyle geldiği bu tevazu dolu hale bakıp ağladı. İbret ve memnuniyet ağlamasıydı bu. Yanındakilere siz buyurdu. Sabah ayrı, akşam ayrı yepyeni elbiseler giydiğinizde, önünüze tabakların biri gidip biri geldiğinde... Evlerinizi Kabe'ye örtülenler gibi örtülerle düşediğinizde nasıl olacaksınız? Oradakiler merak etti. Ey Allah'ın Resulü, o gün bizim için daha hayırlıdır. Kendimizi ibadete veririz, elimizdekilerle o rızık ile yetiniriz deyince hayır buyurdular. Sizin için bugün o günden daha hayırlıdır. Aynen bugünümüz gibi. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, ikinci Akabe biyatında Müslüman olmuş. Oradan Medine'ye dönerken, Mekkeli müşrikler bir plan kurmuşlar, yakalamışlar. Ne ağır işkenceler yapıyorlar. Ölümcül bir hastalığa yakalandı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, haber aldı hasta olduğunu... Bir zat ziyarete gitti, başında gözyaşı döktü. Bu haliyle diğerleri de etkilendi, onlar da başladı ağlamaya. ''Beni dinliyor musunuz?'' diyordu. Allah, gözyaşı döktü, hüzünlendi diye azap etmez. Ancak bundan dolayı dilini göstermişti. Azap ya da merhamet eder. Yani dilini nasıl kullandın, yalan mı, gıybet mi... Ne yaptın? Mekke dönemi. O kadar zor, çetin zamanlar. Onu himaye eden amca ağır tehditler alıyor. Amcası dayanamadı. Ey dedi kardeşimin oğlu. Bana da kendine de artık acısan. Altından kalkamayacağım bir işe salmasan beni. Öyle bir hüzün kapladı içini. Amcasının onu terk edeceğini düşündü. Ama bir elime ayı, bir elime güneşi koysalar vazgeçmem, ya Allah bu dini hakim kılar ya da ben bu uğurda ölürüm derken, sözlerinin gücünden o an gözünden yaşlar geldi. Arkasını dönüp gidecekti ki, gel gel kardeşimin oğlu diye seslendi amcası. Baktı ki, çok kararlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi git istediğini yap. Allah'a yemin ederim ki ne olursa olsun ben seni kimseye teslim etmem. Evet iki göz, iki göz var ki onlara asla ateş dokunmaz denilen haller. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz. Acaba neden dünya için, dünyevi hırsları için, dünyevi kayıpları için, istediği olmadığı için ağlayan göz övülmüyor? Hiç düşündünüz mü? Göz yaşımızın da bir israfı söz konusu. Bugün bir sınavda başarılı olamayan insan da gözyaşı döküyor. İstediği evde oturmayan, sevdiğine kavuşamayan da, burnunda kocaman bir sivilce çıkan da, bir yakanını kaybeden de ağlıyor. Günahlarına tövbe eden de seccadesinde ağlıyor. Ağlamak çeşit çeşit. Kardeşlerim, unutmayalım ki, Allahu Teala'nın imtihan üzere yolladığı, şu dünyada çeşit çeşit ızdıraplar var. Bunlardan bazılarında elbette ki bir hayli omuzlarımızdaki güç artarken kuvvetimiz azalıyor. Ben neden ağlıyorum sorusunu sakın aklınıza getirmeyin. Yeter ki bu ağlamalar sürekli, dinmez ve küçük sebeplerden olmasın. Eğer böyle bir durum varsa, ağlama krizleri denilen, o duygu boşalımları eğer çok fazla oluyorsa, dönem dönem olmuyorsa ve siz etrafınızdakilerle beraber artık bununla ilgili sorunlar yaşamaya başlıyorsanız bir uzmana görünebilirsiniz. Lakin bugün sizlerle konuşmaya çalıştığımız mevzu bundan çok daha ayrı. Bugüne kadar ağlayamamış bir insanın gerçekten de ya benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ağladığı halde akıl bali oldum kaç senedir yaşıyorum ben hiç gözyaşı döktüm mü diye düşünmemiz lazım bunun için bu programı yapıyoruz evet günahlarımızı düşünerek acaba ahirette benim halim ne olacak diye de ağlamayı ama aynı zamanda da bugün kendini yalnız hissettiğinde hakkın yendiğinde mazlumun zalime karşı maalesef güçsüzlüğünden dolayı bir şey diyemediği anda o gözyaşı var ya Ya Rabbi güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum zalimi sana şikayet ediyorum diye o gözyaşı akıttığı an var ya belki de binlerce petriyot füzesinden veya binlerce düşmanın öldürülmesinden daha etkili. allah Teala yaşaran bir göz, kendisinin korkusu ve diğer kardeşlerinin çektiklerinden dolayı ağlamaya meyilli bir yürek, kimsenin karşısında eğilmeyecek, bir dirayet ve son nefeste sapa sağlam kalacak ve öyle bizi göçtürecek bir iman nasip eylesin cümlemize. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan niyazımız bugün kendisinin ismini sıklıkla terennüm ettiğimiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve onun sadık arkadaşlarını yanlarında canlarını, mallarını feda eden o değerli insanları da cennette görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, merhametli kullarından bizleri eylediği gibi yine duamızdır ki, Ya Rabbi ne olur bizleri merhametli kullara eriştirdiğin gibi, Bizim karşımıza da merhametli insanları nasip eyle. Ya Rabbi, evlatlarımıza hayırlı, merhametli insanlar nasip beyle. Neden böyle dua ediyoruz? Amin diyelim duamıza. Neden böyle dua ediyoruz? Merhametli insan hatasız mı? Hayır. Merhametli insanın günahları yok mu? Var. Ama bir yerden dönme ihtimali var. Merhametli bir insan inanın kediye, tacizde bulunamaz tekme atamaz merhametli olan bir insan kendisi sağlığından olacak hale gelir de karşısındakinin kalbini kıracak duruma da gelmez merhametli insanlara bu dünyada enayi denebilir ya şuna bak ne kadar yufka yürek denebilir ne biçim adam ya ağlayıp duruyor denilebilir gıkını çıkarmıyor bak kafasına vuruyoruz istediğimizi yaptırıyoruz Diyenler olabilir. Siz kimin ne dediğini, diyeceğini boş verin. Allahu Teala bazı kullarına vermiş bunları. Halinize şükredin ve diğer insanlara da bu hali vermesi için ne olur dua edin. Selam ve dua ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Velhamdülillah. <gülüyor> ve vesselam ala resulullah.